Propolis Arıların Dünyası Hazırlayan ve sunan Maria Sezer Merhaba ben Maria Sezer Propolis'e hoş geldiniz. Başlamadan evvel Soma faciadan dolayı hepimizin başı sağ olsun demek istiyorum. Hayatlarını kaybedenlere Tanrı'dan rahmet ve ailelere sabır diliyorum. Evet, geçen hafta yabani arılar ve bal arıları üzerine, ırkların üzerinde konuştum. Bugün onunla devam etmek istiyorum. Türkiye'de bildiğim kadar çoğu arıcı bir tür ile çalışmıyor. Çünkü dölemeyi şansa bırakıyorlar. Ben de öyle yapıyorum. Ancak Tema Vakfı Artvin civarında yapay döneme yaptığını biliyorum ve okuduğum ve Kafkas arası ile çalışıyorlar. Çalıştıkları yer yükseklerde bir vadi veya belki birkaç vadi ve vadiye başka araların gelemedikleri için karışamıyorlar ve ayrıca başka araların vadiye sokması da yasak e, ettiklerini biliyorum. Bu arı ırkı yani Kafkas ırkı çok çalışkan ve mülayim bir ırkmış. Soğuklara çok dayanıklarmış ve tüm bu özelliklerden ötürü çok makbul sayılır. Ancak benim duyduğuma göre ol e, yapma eğim, eğimli oluyorlar. Hele başka bir ırkla karıştıkları zaman o da çok oluyor. Bu tabii ki diyelim ki siz bir Kafkas arıyı aldınız ve e, çalıştırıyorsunuz ve e, ana değişiyor. E o ana e, biri başka arılar ile birleşecek ve bunu çok yükseklerde yapıyor 12 metrede ve orada bir sürü yabani erkek arılarda dolaşıyor. Siz kontrol edemezsiniz hangi bir e, arı ile birleştiğini onun için acaba karıştı mı yoksa saf Kafkas arısı çıkacak mı bilmiyorsunuz. Eğer bunu yaparsanız yani Kafkas arıları ile çalışmaya karar veriyorsunuz. Demek ki her sene ...yeni bir ana, ana sipariş vermek zorundasınız... ...ben öyle zannediyorum... ...yani Tema Vakfı... E, ...size yeni bir ana gönderebiliyor... ...bütün dünyada bu yapılıyor... ...yani analara sipariş yapabilirsiniz... ...küçük bir paket içinde... ...başka onun nedimeleri ile... ...yani ona bakan e, arıcıklarla ...ve hafif bir parça e, şekerli... veya kek... ...yani kek deniliyor ona... ...ama bu karışım bir... ...içinde... E, e, ...bazı malzemeler var... Onunla beraber gönderiyorlar ki aç, aç kalmasın. Ondan sonra siz eski anaya alıyorsunuz, kovandan yeni anaya yerleştiriyorsunuz. Ve o şekerli maddenin içinden kendini e, bir yol yiyor ve e, kovana giriyor. Ve o sıra onu olana kadar e, öbür arılar onun kokusuna alışmış oluyorlar ve onu kabul etmiş oluyorlar. E Kafkas arıların e, özelliği e, yüksek rakimli yerlerde yaşa yaşamalarını, aşırı sıcak yerlerden rahatsız olduklarını zannediyorum. Ve, e, bir arkadaşım Kıbrıs'taki bahçesine bir e, Kafkas arıları bir koloni koydu ve her geldiğinde kaçmıştı. Yani birkaç kere bunu denemiş. E, anlaşılıyor ki Kıbrıs'ta Kıbrıs arısı ile çalışmak daha sağlıklıdır. E, Kemal'e i Dins Şen Ocak modern arıcılık kitabında diyor ki Kafkas arıların tüm yurdumuzda bin metre üzerindeki yerlerde iyi sonuç veriyor. Ama Türkiye'nin tüm kıyılarında İtalyan arı ırkı daha iyi çalışır. Ee, yani her arı ırkını kendine has özellikleri var. Örneğin Muğla arısı kışın sert geçen yüksek dağlara yerleştirirsiniz onlar kışın ölüyorlar. Ama yüksek yerde Kafkas arası yerleştirirsiniz. Çok memnun kalırsınız. Çünkü o ırk soğuğa dayanıklıdır. Yani İstanbul için çok iyi bir fikir değil onları e, kullanmak. E, arı de ticareti var. Ve doğru ırk doğru yere alınmazsa potansiyel arıcı çok hayal kırıklığı uğrayabilir. Yani arı almadan evvel iyi düşünmelisiniz. Yani karniyol veyahut Kafkas ırkı, Soğuğa dayanıklıdır ama İtalyan arası veyahut Kıbrıs arası Akdeniz iklimine uygundur. <gülüyor> Pardon. Üstelik her arı binlerce yıl yerel bulduğu bitkilere göre davranış alışkanlığı ve vücut yapısı vardır. Örneğin, affedersiniz, <gülüyor> örneğin, muğla arası yazın tüm balını yavrularına çıkartmak için kullanıyor. Yani bütün Topladığı bal, yavrularını büyütmek için kullanıyor. Ancak Eylül ve Ekim aylarında çam ağacındaki bulunan basra böceğin salgısından kışlık balını yapar. Mevsimin sonunda balını yapmaya başlıyor. Eğer muğla arasını başra, basra böceği olmayan soğuk ve uzun bir kış olan bir yere yerleştirirsiniz. Kışlık balı yeterli yapamaz ve ölür tema da ama tema fakfı eee ara üzerinde bazı kitapçıklar e, e, yaptı ve bir kitapçıkta anlatıyor ki e, bu tür yani mola arası değişik bir yere kovan yerleştirme çok olmuş ve bu şekilde çok koloniler kaybolmuş. Aralar aslında bitkiler gibi düşünebilirsiniz. Mesela bir orman gülü bazik bir toprakta yaşatamazsınız. Orman gülü Karadeniz dağlarına ait bir bitki. ve eğer bunu, Orada asit toprak var. Eğer bunu bazik bir toprağa yerleştirirsiniz, büyüyemez ve yavaş yavaş da ölür. Yani et, ekosistem bitkiler ve hayvanlar için önemli. Ve bunu söylediğimde bazen düşünüyorum... ...biz onlara ne kadar yakın olduğumuz bildiğim için... ...bize neler etkiliyor da artık farkında değil miyiz? Yani bizi nerede yerleştirdiğinden, hangi tür yerlerde yaşıyoruz artık? Yoksa acaba insanlar fareler gibi çok mu adaptif? Belki de böyle bir şey. Yerel aralardan ziyade... Örneğin İtalya'da ana arıları getirip hele bunu kontrolsüz yaparsanız hem hastalık yayılabilir ama aynı zamanda bu arılar birkaç sene içinde orijinal karakterlerini de kaybediyorlar. Çünkü tekrar başka e, ırklarla karışıyorlar. Öyledir ki bir düşünmelisiniz ki arıların yaşam süresi altı hafta. Yani bir yaz arısı altı hafta yaşıyor. Üç hafta kovanın içinde, üç hafta kovanın dışında. Demek ki bir arı mevsimin içinde beş kucak, kuşak arı olabiliyor. Ee, bir de kışlık arıları sayarsak bir sene içinde, çünkü onlar bütün kış yaşıyor, altı kere adaptasyona uğrayabiliyorlar. Yani insanlardan çok daha çabuk değişiyorlar. Ee, gezgin arıcılıktan dolayı da çok melezlenme oluyor ve bu kadar çok olmuş ki Türkiye'de bazı lokal ekotip ırklar da e, ondan dolayı kaybolmuşlar. Neden öyle oluyor? Çünkü erkek arılar ananın zifaf ki salgıladığı feromonları 12-18 kilometre mesafeden algılabildikleri için... ...başka bir ırk tarafından döllenmeye durdurmak çok zordur. Eğer emin olmak isterseniz... ...daha de söylediğim gibi her sene döllenmiş anayı satın almak, değiştirmek lazım. Ve de tüm analar, ana gözleri sürekli kesmek gerekiyor. Yani çerçevelerin üstünde kendileri yeni bir ana yapma gerektiğini hissettiklerinde... ...bunu yapmaya başlıyorlar. Ve siz bunu kontrol edip o yeni ana gözleri hep yok etmek zorundasınız. Ee, benim kanımcada e, yerel bulduğunuz oğulları ile çalışmak hakikaten daha iyi oluyor. Yani ben bunu e, ki zaten yaşayan e, arıları ile toplamak ve zaten oradaki olan arılarla e, çalışmak benim daha hoşuma gidiyor. Ama eğer bir yerde ana ve oğul edersiniz ederseniz konumunuza göre ve de mutlaka o konumuna göre uygun bir ırk seçmek önemlidir. Yani Kafkas arı alırsanız daha yüksek bir yerde e, olmalısınız. Biraz e, arıların e, vücutları hakkında konuşmak istiyorum. Yani arının fizyolojisi hakkında konuşmak istiyorum. Arıların vücutlarında kemikler yok. Onların eksoskeletleri var, iskeletleri var. Yani derileri yok. Onun yerinde sert kalkanlar var. O da onların iskeleti oluyor. Yani parça, bizimkisi gibi parça parça kemiklerden değil bir parça olarak. Ee, der, ser, sert bir der olarak düşünün. Tüm böcekler gibi altı bacağı var. Ve bal arıları e, uçarken vücutlarına yakın tutuyorlar bacakları. Ancak işçi arıları arka bacaklarındaki polen sepetleri dolu olduğunda onları uzun bırakıyorlar mecburen. Daha evvel birinci programda anlattığım gibi bal arası ve e, e, yabani ar arasındaki farkı öyle görebilirsiniz. Çünkü onlar bacaklarını uzun bırakıyorlar e, ve daha çok dağınık bir görünüm e, veriliyor. Ayrıca çok parlak sarı oluyorlar. Zaten e, bal arıların insanların etrafında nadir dolaşıyor çünkü onların daha önemli işleri var. Evet, arıların vücutları üçe bölünüyor. Kafası, göğüs kafesi ve karnı var. Kafasındaki Kafasında duyu organların çoğu vardır. Ağzı, gözleri ve antenleri, altı bacak ve iki kanatları. ...göğüs kafesine bağlıdır... ...yani vücudun orta kısmını... ...zaten çok ince... E, ...belli insanlarda bazen söylüyorlar... ...ah arı kadar ince bir belin var... ...öylece hatırlayabilirsiniz ki... ...bir üst vücut ve bir alt vücut... ...alt vücutta karnı var... ise ...sindirim ve reproduksiyon sistemleri... ...ve çok önemli olan müdafaa aleti... ...iğnesi yer alıyor... Bal arısı kolonisinde bir ana var, bir ana, binlerce dişi ama steril işçi ve de erkek arısı var. Ana dört beş yılı kadar yaşayabiliyor ama ticari olarak çalışan arıcılar çoğu zaman onları her sene değiştiriyorlar ki daha genç olsun ve daha çok yumurta bıraksın ki koloni büyüp çok bal toplasınlar. Yani koloni ne kadar kalabalık olursa o kadar çok bal topluyorlar. Onlar da bal e, için yapıyorlar çoğu bu işi. E, şimdi geçen cuma, cumartesi birkaç günevel, iki günevel ko, e, iki kovamın kovanım bu mevsim için ilk defa açtığımda ee, bu biraz geç ama vaktim yoktu. Onun için hava da müsait değildi. Onun için uzun bıraktım. Gördüm ki ikisi dolu ve iyi çalışıyorlar. Ancak birinde e, ana yumurtaları ve yavruları çok dağınık yerleştirmiş. Bu genellikle... Ana yaşlı olduğu zaman bunu böyle yapıyor ve böylece farkında varabiliyorsunuz ki aslında yeni bir ana gelmesi lazım. Onun için bu başka aracılar yani ticari ...çalışan arıcılar bırakmıyorlar kendiliğinden değişsinler. Çünkü o zaman daha az bal oluyor ve daha az yavru oluyor. Ama ben benim için en önemli şey fazla bal toplak, toplamak değil. Benim için bahçemde ve etrafımda arı bulunsun istediğim için ve polinasyon yani tozlanma yapsın diyebilirim. Yaptığım için bırakıyorum ki kendileri değiştirsinler. Büyük ihtimal kendileri yeni bir ana çıkartacaklar. Öbür kovandaki arıların biraz küçük boylu olduğunu gördüm. O da çerçevelerimin uzun bırakıldığında oluyor. Yani hücreler, çerçevenin üstündeki hücreler gittikçe küçülüyor. Çünkü içinde kir birikiyor. Larvaların etrafındaki zar kalıyor. Hepsini temizleyemiyorlar tamamen. Ve hücre küçük olduğu için larva... ...daha küçük kalıyor ve o zaman da e, daha az bal taşıyorlar. Yani daha küçük bir arının e, vücudunda daha az bal taşıyor. Demek ki o kovanın çerçeveleri bir an evvel değiştirmem lazım. Hem onlar daha e, büyük olur hem e, eski e, petek bırakmak iyi bir şey değil çünkü güve e, yapabiliyor. Şimdi bu çok kolay bir şekilde e, yaparım diye düşünüyorsunuz ama... Hele böyle dağınık yumurta bırakan bir ana varsa o zaman her çerçevede e, e, yumurtalar olabiliyor, biraz bal, e, larveler olabiliyor. Ve onları tabii ki atıp e, çıkartmak istemiyorsunuz çünkü o zaman onlar ölüyor. E, onun için öyle bir şey düşünüyorum. O kovanın üstünde bir ikinci bir kat yapayım birinci ve ikinci katın arasında bir çit koyacağım ya yani ananın geçemediği bir çit koyacağım ve yukarıda sadece temiz aşağıda temiz çerçeveler koyacağım yukarıdaki dolu olanları koyacağım ve ana aşağıda sadece yumurta yumurta yapsın ve yeni yumurta yapsın ki onlar daha büyük olacaklar yukarıda bal ile dolduracaklar o önemli değil. ...küçük hücreler olduğunda. Neyse... Devam, ...devam edeyim anlatımıma. Bu bir yan patikaydı. Ee, i̇şte... ...analar e, ihtiyarlayınca neler oluyor... ...ne tür problemler yaşıyorsunuz... ...ve eğer kovana yetere kadar... ...yeni çerçeve koymadığınızda... ...neler oluyor e, anlatmak istediğim için... ...böyle bir yan patika aldım. İşte analar 4-5 sene... ...yaşayabildikler halde... ...dişçi diş, dişi işçiler... Yazın altı hafta yaşayabiliyorlar fakat kışın ilkbaharda yeni yavruları çıkıncaya kadar tüm kış yaşıyorlar. Ee, yaşamak zorundalar çünkü o yeni yavrular çıkınca onlara bakacaklar, büyütecekler. Ondan sonra ölebiliyorlar ki e, o yavrular üç hafta olduktan sonra dışarıya çıkabiliyorlar ve bal topluyorlar. E, o zaman onların işleri kalmayacak. E, Erkek arılarsa yazı yazın en yüksek noktasına kadar ancak 6-8 hafta yaşıyorlar. Çünkü ondan sonra işçiler tarafından kovandan dışarıya atılıyorlar ve ölmek zorundalar. Erkek arıların Sırf ve tek yapması gereken şey yeni e, anaları, e, bakire anaları e, dölemek ve ondan sonra işleri kalmadıkları için e, işçi arıları onlar içeride istemiyorlar ve dışarıya atıyorlar. Yani artık kovana almıyorlar. Her dişi arı veyahut işçi arının hayatının değişik döneminde değişik görevleri var. Ee, oh, bak görüyorum ki on dakika e, konuştum. Müzik için vakit geldi. Evet kendimi unutuyorum. Ee, evet bugün e, Ennak Kale hani bir song e, dinleteceğim? E, bir Hint filminden. E, buyurun. <gülüyor>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 El kundu panni, Söylediğim gibi her dişi arının hayatında e, değişik döneminde değişik görevleri var. Kovanda türlü işler var. Yani normal bir evde <gülüyor> olması gerektiği gibi e, doğurmak veyahut yumurtlamak ki onu ancak ana yapıyor. E, yavrulara bakmak, temizlik yapmak, nektar bulmak, mum yapmak, anaya bakmak ve kovanı müdafa etmek gibi işler dişilere veya işçiler gibi tarafından yapılıyor bu işler işçi arının hayatının değişik bir zamanına denk geliyor yani ilk 3 hafta kovanın içinde çalışıyorlar ikinci 3 haftaları Hani hayatları 6 hafta sürüyor ikinci 3 hafta kovanın dışında bal toplamak ve polen toplamakla geçiyor. Er er erkek arıları vazifesi daha da söylediğim gibi arasraf kovanın içinde yardım ediyorlar ama canları istediği zaman fakat en önemlisi bakire annelere dölemek. Anladığınız gibi kovanın içinde üç tür arı bulunuyor. Bir ana, ona eskiden Türkçe'de bey arı deniliyordu. O, o zaman her, herhalde büyük bir önemli, en önemli e, arı erkek olması gerektiğini düşünülüyordu. Birkaç yüz erkek onlar yeni ana dölemeye yarıyorlar. Binlerce işçi yani 40 bine kadar işçi e, bulabiliyor e, bu meblağ. Arılarında değişik iş bölümleri ve onun için değişik görünümleri de var. Ananın karnı çok büyüktür. Çünkü yumurtalıklar devasadır. Zira tek işi tüm hayatı yumurtlamak. Kovana 40'tan fazla feromon türü salgılıyor. Yani bir koku, hormonal bir koku salgılıyor. Sonra onun üzerinde tekrar konuşurum. Ki işçiler yumurtlamasın ve tüm kolonide moral yüksek olsun. Her feromonla değişik bir mesaj veriyor. Sırtında küçük parlak bir kalkan var ve vücuduna göre kanatları küçük sayılıyor. Ananın vücudunu, vücudu işçi arılardan daha uzundur. Hani o alt vücut, karnı yumurtalıklardan dolayı ancak kanatları sadece vücudun yarısına kadar yani normal arılar kadar büyüktür. Uzunluğu erkek aralarına benziyor ama ananın vücudu daha ince ve uzun. Bunu neden anlatıyorum? Çünkü bir gün belki bir kovanın içinde bakmak istersiniz veyahut bakarsınız ve anayı görmek ist istiyorsunuz. Ee, erkeklere benziyor uzunluğu. Uzun bir e, e, böcek arıyorsunuz fakat erkekler görüyorsunuz ama erkekler daha e, tombul oluyor ve değişik gözler var, daha büyük gözler var. Onun için arılarla ilk çalışmaya başladığınızda ana ve erkek arıları karıştırmak çok kolay olabiliyor. Ama daha fazla gördükçe arıcı on, onları kolayca ayırt etmeye başlıyor. Bunu bildiğinizde, anayı kovan da gördüğünüzde hemen tanıyabilirsiniz. Ama bu gene de kolay değil. Çünkü kovanı açtığınızda hemen kaçmaya ve saklamaya çalışıyor, saklanmaya çalışıyor. Evet, bugün bu kadar zamanım var. Ee, onun için burada bırakıyorum gelecek sefere kadar iyi günler dilerim Propolis arıların dünyası hazırlayan ve sunan Maria Sezer